bazı kurumlarda tanıdıklara iltimas geçilmesi, kolaylık gösterilmesi caiz midir? Örneğin işte belediyelerde vesaire yerlerde bir memur işte hemen sıradaki vatandaşı değil de kendi akrabasının, arkadaşının, tanıdığının ya da birinin selamine gelen kişinin işini el altından hızlıca halledip onu da sıraya karıştırması durumu caiz midir diye yöneltelim. Bir memurun kendine ayrılan bir saatte Kalkıp da böyle sırada insanlar varken hı hı. bir tanıdığını veya işte bir referansla gelen kimseni kimseyi öne alarak başka insanların haklarını üzerine almaları tecviz edilemez, caiz görülemez. Yani bu doğru bir davranış değildir. Eğer o tanıdığı ise mesela diyelim ki yemek arası verilmiştir o zaman onun işini görebilir. Veya mesai bitmiştir onun işini görebilir. Ama insanlar sıradayken... Kalkıp da bütün o insanları atlayarak bu benim tanıdığımdır diye onu öne alması diğer insanlara karşı bir saygısızlıktır. <gülüyor> Elbette ki ne kadar sırada insan varsa o kadar insanın hakkını da üzerine almaktır. Evet, bundan kaçın almış Allah. Evet.